Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Kıyamet saatinin ne zaman kopacağı bilgisi ona havale edilir. Bu bilgi sadece ona aittir. Onun bilgisi dışında meyveler tomurcuklarından çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalamaz, ve doğuramaz. Allah onlara, bana şirk koştuğunuz ortaklarım hani nerede diye seslendiği gün onlar, senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Böylece, önceden kendisine yalvarıp durdukları şeyler onlardan sapmış, kaybolup gitmiştir ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını kesin olarak anlamışlardır. İnsan kendisi için hayır gördüğünü istemekten asla usanmaz. Fakat kendisine şer zannettiği bir kötülük dokunursa hemen umutsuzluğa düşer, ümidini yitirir. Ve eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak da muhakkak bu benim hakkımdır. Kıyamet saatinin geleceğini de zannetmiyorum. Hem Rabbime döndürülecek olsam dahi, muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz o gün kafirlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve şüphesiz onlara sağlam, kurtuluşu imkansız bir azaptan tattıracağız. Biz insana dünyevi bir nimet verdiğimiz zaman, Bizi unutur ve bizden yüz çevirip yan çizer. Ona fakirlik ve hastalık gibi bir şer dokunduğu zaman da hemen menfaati için çokça dua sahibi olup bize yalvarır durur. Resulüm de ki, hiç düşündünüz mü? Eğer o Kur'an Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz o zaman Haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha dalalette kim vardır? Biz onlara afakta, tüm kainatta ve enfüste, kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, o Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Halbuki Rabbinin şehid ismiyle her şeye şahit olması kafi değil midir? Dikkat edin! Onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Yine dikkat edin! O, Allah, her şeyle, onu rahmeti, kudreti ve ilmiyle çepeçevre kuşatarak muhiyittir. Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 53 ayettir. Rahman ve Rahim olan,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 her işinde hikmet ve hayır olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, Ali'dir, Azim'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. İnsanların Rablerine şirk koşup başka dostlar edinmeleri, ve Rasûlü yalanlamalarından ötürü neredeyse üstlerinden gökler çatlayıp parçalanacak. Unutmayın, melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekilerin yaptıklarından dolayı bağışlanması için mağfiret dilerler. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Resulüm, sen onlara vekil, onların yaptıklarından sorumlu değilsin. Biz, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günü olan kıyametle Onları ikaz etmen için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. O gün bir kısım insanlar cennette, bir kısım insanlar da alevli ateştedir. Eğer Allah dileseydi onları iman eden tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini Allah'ın rahmetiyle hem kendine hem de başkalarına merhamet edenleri rahmetinin içine alır. O gün zalimlerin ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki veli, gerçek ve hakiki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. Resulüm, onlara de ki, işte bu benim Rabbim Allah'tır. Ben O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yönelirim. O, göklerin ve yerin fatırı, yoktan yaratanıdır. Size kendi cinsinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. Unutmayın, O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, Semî'dir, Basîr'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli açık her şeyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları, mutlak hükümranlığı O'nundur. O, rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Allah, dini hayatınızın her anında yaşayarak ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a vasiyet ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vasiyet ettiğimizi size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini, hidayeti isteyeni kendisine kul olarak seçer ve kendisine yöneleni hidayete erdirir. Ehli kitap, kendilerine ilim olarak vahyimiz geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir erteleme sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Doğrusu onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bundan dolayı sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların hevalarına, Nefsani istek ve arzularına tabi olma ve de ki, Ben Allah'ın her kitaptan indirdiğine iman ettim ve aranızda adaleti tesis etmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir konu yoktur. Allah. Kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacaktır ve dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından bu din kabul edildikten sonra hala Allah hakkında tartışanların delilleri ise Rableri katında boştur. Bu dünyada onların üzerine bir gazap ve ahirette onlar için şiddetli bir azap vardır. Kitabı ve mizanı adaleti hak olarak indiren Allah'tır. Ne biliyorsun? Belki de kıyamet saati çok yakındır. Ona iman etmeyenler onun aceleyle gelmesini isterler. İman edenlerse ondan korkuyla titrerler ve onun hak olduğunu bilirler. Dikkat edin! Kıyamet saati hakkında tartışanlar şüphesiz haktan uzak ...derin bir dalalet içindedirler. Allah, kullarına karşı çok lütufkardır. Dilediğini, dilediği şekilde rızıklandırır. O, kavidir, azizdir. Güçlü, kuvvetli, kudretlidir. Ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu tek zaattır. Kim ahiret için, ekin eker gibi dünyada salih ameller ekip onun kazancını isterse, onun ekininin kazancını ahirette onun için artırırız. Kim de dünya ekinini, kazancını isterse, ona da ondan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Yoksa onların, dinden Allah'ın izin vermediklerini kendilerine meşru kılan Allah'a şirk koştukları ortakları mı var? Eğer ayrım günü olan kıyamet için aralarında hüküm verileceğine dair Rabbinin erteleme sözü olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Muhakkak ki o gün zalimlere elen verici, iç yakan bir azap vardır. O gün zalimlerin dünyadayken yapıp kazandıkları şeyler, başlarına gelirken korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih ameller işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için diledikleri her şey vardır. İşte büyük fazilet, lütuf ve ihsan budur. İşte bu iman edip salih ameller işleyen kullarına Allah'ın müjdelediği Nimettir. Resulüm, de ki, ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ancak Allah'a yaklaşmayı, O'nun rızasını, yakınlığını ve muhabbetini arzu ediyorum. Kim bir güzellik yaparsa biz O'nun güzelliğini katımızdan bir güzellik vererek daha da artırırız. Muhakkak ki Allah gafurdur, şekurdur. Her türlü günahı mağfiret eden ve şükrün karşılığını verendir. Yoksa onlar senin için Allah hakkında yalan uydurup iftira etti mi diyorlar. Eğer böyle bir şey olsaydı Allah dilerse senin kalbini de mühürler idi. Allah Batılıyı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. O, kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve yaptıklarınızı bilendir. O, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına icabet eder, ve kendi fazlından onlara lütuf ve ihsanını artırır. Kafirlere gelince, onlara şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediğine, dilediği ölçüde indirir. Muhakkak ki O, kullarının her halinden, Haberdardır, onları görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayandır. Muhakkak ki O, velidir, hamittir. Gerçek ve hakiki dost, bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zaattır. Gökleri, Yeri ve onların içine yaydığı, hareket eden her canlıyı yaratması da onun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya toplamaya da kadirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle yapıp kazandığınız yüzündendir.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 onlara hareket veren rüzgarı durdurur da o gemiler denizin üstünde hareketsiz kala kalırlar. Elbette bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve deliller vardır. Yahut yapıp kazandıkları yüzünden rüzgarı şiddetli estirir de onları batırır, mahveder. Ve birçoğunu da boğulmaktan kurtarıp Affeder. Allah böyle yapar ki, ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilip öğrensinler. Size verilen şeyler yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip Rablerine tevekkül edenler için hem daha hayırlı hem de bakidir. Onlar ki, büyük günahlardan ve fuhşiyattan, aşırılıktan kaçınırlar, öfkelendikleri zamanda, karşıdakinin hatalarını bağışlarlar. Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı ikame ederek, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar. Onların işleri, aralarında istişare iledir. Onlar, Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda infak ederler. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman da aralarında yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim kendine yapılan kötülüğü affeder ve ıslah edip arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza yolu vardır. İşte onlar için elen verici, iç yakan bir azap vardır. Her kim de sabreder ve kendisine yapılan kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz işte bu hareketi azmedilmeye değer işlerdendir. Allah, kimi küfründeki inadı yüzünden dalalette bırakırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Vazabı gördüklerinde ise o zalimlerin, dünyaya geri dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe arz olunurlarken yine onların zilletten başlarını öne eğmiş göz ucuyla gizli gizli etrafa baktıklarını görürsün. Bu durumu gören iman edenlerse der ki: İşte asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ehlini ve gittiği yolda onu takip eden izinden gidenleri hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin. Şüphesiz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. O gün onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek bir dostları yoktur. Allah kimi küfründeki inadı yüzünden galalette bırakırsa artık onun kurtulması için hiçbir yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün olan kıyamet gelmeden önce, Rabbinizin davetine icabet edin. Çünkü o gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de sizin için işlediğiniz günahlarınızı inkar etmeye bir imkan vardır. Resulüm, bu anlatılanlardan sonra eğer onlar yine de yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece hakkı tebliğdir. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir ve şımarır. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa işte o zaman insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuklar ihsan eder ve dilediğine erkek çocuklar bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift olarak verir. Kimini de kısır kılar. Çünkü o alimdir, kadirdir. Her şeyi herkesi bilen ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir rasul elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Muhakkak ki o Ali'dir, Hakim'dir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, hikmete ve hayra sahip olandır. Resulüm İşte böylece sana da emrimizden bir ruh olan bu Kur'an'ı vahyettik. Bundan önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz o Kur'an'ı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayete erdirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen de bu Kur'an'la insanları dosdoğru bir yola hidayet etmektesin. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. Her konuda en son hükmü verecek olan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 hakikati apaçık beyan eden bu Kur'an'a and olsun ki, muhakkak biz, aklını kullanır, düşünüp anlarsınız diye, onu Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitap olan Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Gerçekten o, çok yücedir, hikmetlerle doludur. Şimdi siz, haddi aşan bir kavim oldunuz diye sizi zikir, hatırlatma ve öğüt olan bu Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Resulüm, senden önceki nice kavimlere de nebiler göndermiştik. Onlara bir nebi gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Biz onlardan daha güçlü olanlarını da helak ettik. Nitekim, Öncekilerin misali Kur'an'da geçmiştir. And olsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları aziz, alim, bütün şerefin ve kudretin sahibi olan her şeyi ve herkesi bilen Allah yarattı derler. O, yeryüzünü size bir döşek yapan ve Varmak istediğiniz yere gidesiniz diye sizin için orada yollar var edendir. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren de O'dur. Biz O'nunla kupkuru ölü bir memlekete hayat veririz. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. O bütün çiftleri yaratan, sırtlarına kurulasınız sonra da üzerlerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini hatırlayıp zikredesiniz ve bunu bizim hizmetimize veren Allah Sübhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz, diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Hal böyleyken müşrikler, Kızlar Allah'a aittir, Yahudiler, Üzeyir, Hristiyanlarsa İsa onun oğludur demek suretiyle kullarından bir kısmını onun bir cüzü saydılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür, şirk ve küfür içindedir. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Onlardan biri, Rahman'a isnat etmekle misal getirdiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü kapkara kesilir de kahrından yutkunur durur. O müşrikler, süs içinde yetiştirilip mücadelede erkek gibi kendisini savunamayan kız çocuklarını mı istemeyip onları Allah'a isnat ediyorlar? Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların bu yalancı şahitlikleri yazılacak ve bu hususta sorguya çekileceklerdir. Bir de onlar dediler ki, Rahman dileseydi biz o taptığımız putlara olup kulluk etmezdik. Onların bu hususta, Allah'ın neyi takdir edip etmediği hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Onlar böyle demekle sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de onlar ona mı tutunuyorlar? Hayır. Onlar dediler ki, şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve elbette biz onların izlerinde olmakla hidayeti bulanlarız. İşte böyle biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlık içinde sefahate dalmış olanları rasullerimize şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve elbette biz onların izlerine uymaktayız demiş olmasınlar. Rasulleri onlara "Ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu asıl hidayeti getirmiş olsam da mı?'' dedi. Onlar da, ''Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz.'' dediler. Biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, ayetlerimi ve rasullerimi yalanlayanların akıbeti nasıl oldu. Hani bir zamanlar İbrahim, babasına ve kavmine demişti ki, ''Şüphesiz ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben yalnız beni abdolma fıtratı üzere yaratana taparım. Çünkü o beni hidayete erdirecektir.'' İbrahim bu sözü, belki küfürlerinden dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldı. ''Rasulüm, doğrusu ben, Bunları da, şu Mekkeli müşrikleri de, atalarını da, kendilerine hak olarak gelen Kur'an ve onu açıklayan bir Rasul gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim. Fakat, kendilerine hak olan Kur'an gelince, bu bir sihirdir ve biz onu kesinlikle inkar ediyoruz, dediler. Ve yine dediler ki, bu Kur'an, İki şehirden birinde bulunan ileri gelen büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Resulüm, Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti ise onların toplayıp biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Şayet insanların, kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp, küfürde birleşen tek bir ümmet olma tehlikesi bulunmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Ve onlara daha nice altın zinetler verirdik. Bütün bunlar, dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse, Rabbinin katında muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içindir. Kim, Rahman'ın zikri olan Kur'an'ı görmezlikten gelirse biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona karin olur. Uydu gibi onun etrafında dolanıp ona en yakın dost olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları hak yoldan alıkoyarlar. Onlarsa kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar. Nihayet o kimse şeytanıyla beraber hesap günü bize geldiğinde arkadaşına, ''Keşke benimle senin aranda iki doğu, doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın.'' der. Onlara, ''Böyle demeniz bugün size asla fayda vermez.'' Çünkü dünyada Allah'ın ayetlerini görmezden gelip, onları hafife aldığınız için, ''Kendi kendinize zulmettiniz. Artık hepiniz azapta ortaksınız.'' denir. ''Rasulüm, Hakk'a olan bu daveti duymak istemeyen sağırlara sen mi işittireceksin?'' ''Yahut Hakk'ı görmek istemeyen körleri ve apaçık bir dalalet içinde bulunanları sen mi hidayete erdireceksin?'' ''Şimdi onlara azap etmeden, seni bu dünyadan götürüp vefat ettirsek bile muhakkak biz onlardan yine intikam alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana dünyadayken gösteririz. Şüphesiz biz hem onların üzerine azap indirmeye hem de bu söylediklerimizi yapmaya muktediriz. Resulüm sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, sırat-ı mustakîm, dosdoğru bir yol üzeresin. Muhakkak ki bu, Kur'an, sana ve kavmine bir zikir, bir öğüt, hatırlatma ve büyük bir şereftir. Yakında hepiniz ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz rasullerimizden veya onların ümmetlerinden dilediğine sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine göndermiştik de o, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm demişti. Fakat Musa onlara ayetlerimizi ve mucizelerimizi getirdiğinde o vakit onlar, bu ayetlerimizle alay edip onlara gülmeye başladılar. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet ve mucize diğerinden daha büyüktü. Biz belki doğru yola dönerler diye onları çeşitli azaplara uğrattık. Bunun üzerine onlar dediler ki, Ey sihirbaz! Duanı kabul edeceğine dair sana verdiği ahit hürmetine Bizim için Rabbin'e dua et çünkü biz artık doğru yola gireceğiz. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönü verdiler. Firavunsa kalmine seslenerek dedi ki: "Ey Kalmim, Mısırın hakimiyeti ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Musa'nın anlattığı." Görünmeyen ilahına karşılık benim bu saltanatımı görmüyor musunuz? Yoksa ben, kendisi değersiz, neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer dedikleri doğruysa, ona altın bilezikler bahşedilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi? Böylelikle Firavun, ona verdiğimiz nimetlerle kibirlenerek kavmini aşağıladı. Buna rağmen ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. Onlar bizi bu şekilde eseflendirip kızdırınca, biz de onlardan intikam aldık ve hepsini denizde boğduk. Onları sonradan gelenler için ders alınacak bir geçmiş ve bir ibret örneği kıldık. Resulüm, Meryem oğlu İsa da Kur'an'da bir misal olarak anlatılınca senin kavmin, Hıristiyanların onu Allah'ın oğlu olan bir ilah zannetmesi sebebiyle senin de onu ilah kabul ettiğini varsayarak hemen şamata etmeye başladılar. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar tartışmayı seven kavgacı bir toplumdur. O, Meryem oğlu İsa, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına Rasul olarak örnek kıldığımız bir kuldur. O, Allah'ın oğlu veya bir melek değildir. Fakat eğer biz dileseydik, Sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o, İsa'nın doğumu, kıyamet saati için onun yaklaştığını gösteren kesin bir bilgidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Çünkü bu sıratı mustakıyı, dost doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi. İman etmekten alıkoymasın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. İsa apaçık mucizelerle geldiği zaman onlara demişti ki, Ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın, ve bana itaat edin. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde, yalnızca ona abdolup kulluk edin. İşte bu, sırat-ı mustakim, dost doğru Allah'a varan yoldur. Ama, aralarından çıkan bazı gruplar, ihtilafa düştüler. Belen verici, iç yakan bir gün olan kıyametin azabı karşısında o zalimlerin vay haline. Onlar bu tavırlarıyla farkında olmadan ancak kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. O gün muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar dışında, dünyada candan dost olanlar dahi, birbirlerine düşman olurlar. O gün Allah muttakilere şöyle buyurur. Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur ve sizler mahzun da olmayacaksınız. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Cennette onların aralarında altından tepsiler ve kaynağından doldurulmuş testiler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve onlara denir ki, artık siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu, yaptıklarınıza karşılık varis kılındığınız cennettir. Orada sizin için her çeşit meyve vardır. Onlardan yersiniz. Ne var ki mücrimler, nefsinin hevasına uyan suçlular da cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmeyecektir ve onlar orada kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar ayetlerimizi inkar ederek ve rasullerimizi yalanlayarak kendi nefislerine zulmettiler. Bir de onlar, cehennemde azap görürken cehennemin bekçisine, ''Ey Malik, Rabbine dua et, hükmümüzü verip bizim işimizi bitirsin.'' diye seslenirler. Malik de, ''Siz ebediyen böyle kalacaksınız.'' der. Andolsun ki biz size Hakk'ı getirdik. Fakat çoğunuz Hakk'ı kerih görüp ondan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar Hakk'a karşı gelmek için bir işe karar mı verdiler? Muhakkak biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yahut onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil yanlarındaki rasullerimiz olan yazıcı melekler onların her söylediğini yazmaktadırlar. Resûlüm de ki: Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, parşınla Rabbi olan Allah subhandır. Onların vasıflandırmalarından ve her türlü noksanlıktan münezzehtir. Resulüm, sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen hesap gününe kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar ve boş şeylerle oynaya dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O, Hakim'dir, aliimdir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilendir. Göklerin, Yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah odur ki, mübarek ve şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun katındadır. Ve hepiniz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz. Onların dünyadayken Allah'ı bırakıp da kendisine dua edip yalvardıkları şeyler kıyamet günü şefaate malik değildir. Ancak Allah'ı bilerek hakkı üzerinde gösterip hakka şahitlik edenler müstesna. Resulüm and olsun eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl oluyor da Allah'a kulluktan döndürülüyorlar. Resulullah'ın Ya Rabbi demesine Andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Resulüm, şimdilik sen onlara en güzel şekilde muamele et ve size selam olsun de. Onlar yakında hakikati bilip görecekler. Duhan Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 59 ayettir. Rahman ve Rahim olan,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 Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o kadir gecesinde ayırt edilir. Çünkü biz Rabbinden bir rahmet olarak o gecede melekleri ve ruhu yeryüzüne göndeririz. Muhakkak ki o semirdir, alimdir. Her şeyi herkesi işiten ve bilendir. Eğer kesin olarak ikna olup iman ediyorsanız bilin ki Allah, Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah, mabud, sevilen ve abdolumluya layık hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. O, hayat veren ve öldürendir. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat o kafirler, şüphe içinde boş şeylerle eğlenip duruyorlar. Resulüm, şimdi sen göğün apaçık felaket taşıyan bir duman getireceği günü gözetle. O duman tüm insanları bürür. Bu, elem verici, iç yakan bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır. Artık biz, senin gönderdiğin Rasule ve ayetlerine iman ediyoruz, derler. Ama bu hatırlamanın onlara ne faydası var? Oysa kendilerine apaçık hakkı ortaya koyan bir Rasul gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu kendisine bir şeyler öğretilmiş bir mecnundur, dediler. Şüphesiz biz, Dilersek bu felaket taşıyan duman azabını sizden kısa bir süre kaldırırız. Ama siz yine eski halinize dönersiniz. O gün biz şiddetli bir tutuşla yakalarız, Kesinlikle biz rasullerimizi inkar eden ve ayetlerimizi alaya alanlardan intikamımızı alırız. Andolsun biz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara da Kerim, Allah'ın katında ikrama nail olmuş bir Resul olan Musa gelmişti. Musa onlara, ''Allah'ın kulları, bana gelin, çünkü ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir Resulüm.'' diye davette bulundu. ''Allah'a karşı büyüklük taslamayın, çünkü ben size...'' afaçık bir delil ve mucize getiriyorum. Muhakkak ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana iman etmiyorsanız, hiç değilse benden uzak durun. Sonra Musa, gerçekten bunlar mücrim bir kavimdir. Beni ve İsrail oğullarını bunlardan kurtar, diye Rabbine dua etti. Allah da şöyle buyurdu. O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takip edileceksiniz. Firavun ordusuyla onlara yetişince Allah Musa'ya Asa'nı denize vur diye vahyetti. Musa Asa'sını denize vurunca deniz ikiye yarıldı ve İsrail oğulları o yoldan karşıya geçtiler. Sonra Allah, denizi açık halde bırak. Çünkü onlar açık görecekleri bu yola girip boğulacak bir ordudur buyurdu. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bıraktılar. İşte böylece biz de onları Başka bir kavme miras bıraktık. Onlar için ne gök ne de yer ağladı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun biz oğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. Yani Firavundan. Çünkü o üstünlük taslayan müsriflerden, dünya menfaati için hayatını israf edenlerden biriydi. Andolsun biz onları, İsrailoğullarını katımızdan bir bilgiyle kendi zamanlarında alemler üzerine hayırlı kıldık. Onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan ayetlerden, işaret ve mucizelerden de verdik. Resulüm, bütün bu anlatılanlardan sonra Mekke müşrikleri olan şunlar diyorlar ki, İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz ondan sonra diriltilecek de değiliz. Eğer doğru söyleyenlerden iseniz o halde atalarımızı diriltip geri getirin. Resulüm, bunlar mı hayırlı yoksa tübbâ kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar nefsinin hevasına uyan nücrim kimselerdi. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları ancak bir hikmete binaen hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Şüphesiz müminlerle kafirlerin birbirinden ayrılarak hüküm verileceği ayrım günü onların hepsinin bir arada bulunacağı vakittir. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesna. Çünkü O azizdir, rahimdir. Bütün şerefin ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Şüphesiz zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. O, karınlarda erimiş maden gibi kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Derken zebanilere şöyle emredilir. Tutun onu ve cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başına azap olarak bir de, Kaynar su dökün. Ve ona deyin ki, Tat bakalım, Hani sen şerefli, Kudretli ve üstündün. İşte bu, Azap, Sizin şüphelenip durduğunuz şeydir. Öte yandan, O gün, Muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip, Yerine getirmeye çalışanlar, Güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde, ...ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten... ...ve parlak atlastan... ...elbiseler giyerek... ...karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları... ...iri gözlü... ...güzel bakışlı hurilerle... ...evlendirmişizdir. Orada güven içinde... ...canlarının çektiği... ...her türlü meyveyi isterler. İlk tattıkları ölüm dışında... Orada artık ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak onlara verilmiştir. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Resulüm, biz o Kur'an'ı belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar diye senin dilinle Arapça olarak indirip kolaylaştırdık. Artık bu anlatılanlardan sonra yine de seni dinlemezlerse onların başlarına gelecek olanları gözetle. Çünkü onlar da senin sözlerin ne zaman boşa çıkacak diye gözetlemektedirler. Casiye Suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Rahman ve Rahim olan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 Göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı, hareket eden her bir canlıda, kesin olarak iman eden bir toplum için nice ayetler, ibret ve deliller vardır. Gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda, ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde de aklını kullanan bir toplum için ayetler, ibret ve deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Resulüm, biz onları sana hak ile okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Yazıklar olsun her bir iftiracı günahkara. O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak kibirlenir. Sanki hiç onları duymamış gibi küfründe ısrar eder. Sen onu elem verici, iç yakan bir azapla müjdele. O, ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman hemen onları alaya alır. İşte onlar için hesap günü aşağılayıcı bir azap vardır. Arkasından cehennem vardır. O gün kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Artık onlar için büyük bir azap vardır. Bu, Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, Onlara da en kötüsünden elem verici, iç yakan bir azap vardır. Allah, emriyle içinde gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızkınızı aramanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Umulur ki şükredersiniz. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere sizin hizmetinize vermiştir. Elbette bunda enine boyuna düşünüp tefekkür eden bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. Resulüm İman edenlere söyle Allah'ın her bir kavmi yapıp kazandıkları sebebiyle cezalandırması için Allah'ın vaad edilen günlerine kavuşmayı ummayanları bağışlayıp onlara aldırmasınlar. Çünkü onları cezalandırmak Allah'a aittir. Kim salih bir amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Sonra hepiniz, Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz, İsrailoğullarına kitap, hüküm ve nübüvvet verdik. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık, ve yine onları, kendi zamanlarında alemler üzerine faziletli kıldık. Onlara emirden olan dini konularda apaçık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim olarak vahyimiz geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni, emirden olan dini konularda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona tabi ol. Bilmeyenlerin hevalarına, nefsani arzu ve isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların velisi, gerçek ve hakiki dostudur. Bu, Kur'an, insanlar için basiretler, hakkı gösteren bir nurdur. Kesin olarak iman eden bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini, İman edip salih ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri her şeyi yerli yerinde hak ve hikmetle yaratmıştır. Böylece kıyamet günü herkes kazancına göre karşılık görür ve onlara asla zulmedilmez. Resulüm, nefsinin hevasını, arzu ve isteklerini kendisine ilah edinen ve Allah'ın ezeliği olan bir ilim üzere küfürdeki inadı yüzünden lalalette bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almaz mısınız? Fakat Kafirler dediler ki, ''Hayat sadece dünya hayatımızdan ibarettir. Burada ölürüz ve burada yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.'' Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman onların, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, o halde atalarımızı diriltip geri getirin demelerinden başka bir delilleri yoktur. Resulüm, de ki, Allah size hayat verir, sonra öldürür. Sonra da sizi hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün var ya, işte o gün ayetlerimizin hükmünü iptal etmeye çalışarak batıla sapanlar büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir. Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size karşı hakkı söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine alır. İşte apaçık fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Ama kafirlere gelince onlara da şöyle denir. Size ayetlerim okunmadı mı? Fakat siz kibirlenip, büyüklük taslayarak nefsinin hevasına uyan mücrim bir kavim oldunuz. Size Allah'ın vaadi haktır, kıyamet saatinin geleceğiyle ilgili hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise ''Kıyamet saatinin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz ve biz onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz.'' demiştiniz.